وَاذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰ تَذْكِرَةٌ فَلَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۗ وَمَنْ شَاءَ عَمِيَ فَإِنَّنَا نَعْمَىٰ لَهُمْ ۚ فَأَنَا aziz kardeşlerim Kur'an'a karşı Vazifelerimiz nelerdir diye bir araştırma yapılsa, şüphesiz imandır diyeceğiz. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah iman da ediyoruz. Sonra nedir? Okumaktır Kur'an-ı Kerim, okumadığın kitaba niye iman ettin olacaktır? Sonra nedir? Amel etmektir. Allah ne buyuruyorsa orada, onu yapmaktır. Zalimlere yanaşmayın diyor Allah, e zalimlere yanaşmamaktır. Âmenlâ ve sâbdeklâ. Bunlarda hiçbir sorun yok. Böyle zaten. Ama bir nokta daha var. Kur'an'ın uykularımızı kaçırması diye de bir ibadet vardır. Evet, Kur'an'ımızın uykuları kaçırması diye bir başlık Kur'an'da yok, hadislerde yok. Ben bunu sembolize ederek söyledim. Buna tedabbur deniyor Kur'an dilinde. Efe <Sessizlik> la Kur yetedebberûnel Kur'an Kur'an'ı tedabbur etmiyorlar mı? Tedabbur etmek Kur'an'ı ne demek? Düşünüyorsun o düşünce seni uykusuz bırakıyor demek. Mesela Allahu Teala dinime yardım ederseniz ben de size yardım ederim diyor. İntansurullaha Siz Allah'a yardım edin, Allah da size yardım etsin. Evimde, işimde, devletimizde peki ben Allah'ın yardımını niye görmüyorum evimde veya filan işimde dediğimizde formülün yarısı karşımıza çıkıyor. Çünkü sen Allah'a yardım etmiyorsun. Allah'a yardımım nasıl olur? Haftalarca buna akıl görüyorum. Arkadaşımla istişare ediyorum, gündem yapıyoruz, notlar tutuyorum, e, becerebildiğim kadar kitaplar karıştırıyorum, olaylarla e, kıyaslama yapıyorum. Buna tedebbur deniyor. Kur'an'a karşı vazifelerimizden biri budur. Şiir yazmak, masallar üretmek değildir. Kur'an'ın tefsirini yazmak değildir. Tedebbür Bana düşen uygulamanın son durumunu incelemek. Buna kafa yormak. Kaşık elinde dakikalardır bekliyorsun elin kireçlenmiş gibi. Hayır daldın gittin ayetin derinliklerine. Demek ettiğini unuttun o arada. Ne mutlu böyle olabilene. Hemen böyle olunur mu? Olunmaz şüphesiz. Bu kadar kolay değil. Ama bu bir süreçtir. Ömer radıyallahu bir ayet duyarak iman etti. Sonra bütün ayetlerde bu kafanın sahibi oldu. Ebu Hanife öyle oldu. Rahmetullahi aleyh. Bu sebeple yani biz daha çok Kur'an okumak, daha hızlı Kur'an okumak gibi hedefimiz nasıl varsa, aynı şekilde Kur'an tedabburu, yani Kur'an'la yoğrulmuş bir kafa, abuk subuk işler yapmak, parazit olmak, millete kafir demek için değil. O bir iş değil. Nefsimle ilgili, hatalarımı düzeltmek, Rabbimin rızasını kazanmakla ilgili. Yani aşırılık, radikallik veya insanların dinine, imanına sataşmak bir iş değil. Bu kimin lehine, şeytanın mı, müminin mi onu bile anlamak gayet basit hata bu. Bunu sağlayabildiğimiz zaman, yani tedebbür yapabildiğimiz zaman Allah'ın izniyle içimizdeki vicdan hareketlenecek. Allah'ın emir ve yasakları ciddi bir şekilde bizi etkisi, hatta şoku altına alacaktır. Bu önemli bir nokta. Eğer biz Kur'an'ın ayetlerini, mesela hafızlar ezber biliyorlar, bir miktarda Arapça biliyorlar, tefsir de okumuşlar ama başkalarının yaptığı hataları yapıyorlar. Çünkü Kur'an onları etki alanına almadı, onlar Kur'an'a açılmadıkları için. Tedebbür bize böyle bir görev veriyor. Ve çok net bir şekilde imanımız sürekli güçlü alacaktır. Enfâ Suresinin 2. ayetinde Allah böyle buyuruyor. وَإِذَا تُلِّيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ اِيمَانًا Bizim ayetlerimiz okullarımıza okunduğu zaman hemen imanlar hareketlenir, güçlenir, artar. Ve demek ki bu bir tefekkür sayesinde oluyor. Bu beraberinde huşu getirecek. Ne demek huşu getirecek? Yani Allah'ı içimizde hissetme. Namaz kılarken ben Rabbimin huzurundayım mutluluğu ve heyecanı ve endişesi hissetme. Ashab-ı kiramdan birine Allah razı olsun onlardan. Allah'tan kork kardeşim, ne yapıyorsun dendiğindeki tavrıyla bizden birine Allah'tan kork. Ne yapıyorsun dendiğindeki tavrımız, refleksimiz aynı olabiliyor mu? Aynı olabiliyor mu? Neden olamıyor? Bunun cevabını vermeye gerek yok. Ama soruyu soralım, neden olamıyor? Çünkü onlar Allah'ın kitabının etkisiyle huşur içinde bir hayat yaşıyorlardı. Allah'ı camiye gittiklerinde karşısında duracakları bir güç olarak değil, onlar hep huzurunda bulundukları Rableri olarak görüyorlardı. Bu da Kur'an sayesinde olmuştu. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu sizi Rabbinize götürür, bu sizi takva üzere yaşatır diye uyarıyor. Kur'an bu gerçekleri söylüyor. Aynı zamanda böyle bir tedebbür Kur'an'ı, imanı bir bütün olarak kuşanma gücü verir insana. Aksi takdirde insan bir tarafına tutunur. Namaza tutunur, tesbihe tutunur, dinin ya da siyasetine tutunur, cihadına tutunur. Gerisini ezer geçer. Müslümanlığının hayrını görmez beyin yerindeyse. İslam'ı Allah'ın dinini bir bütün olarak görmek Kur'an'ın bir yerinden kendine bağlantı noktası gibi, kaynak yapılmış bir yer gibi bir tedebbür, tefekkür, Kur'an'la uyuyup kalmak, Kur'an'la gözleşi akıtmak, düzeyine gelmek gerekiyor. İddia etmiyoruz bu bir haftada olur diye. Ama bu olsun diye bir ömür vermeye değer. Yani böyle olsun diye hafızlık bunun bir basamağıdır. Arapça okumak bir basamağıdır, tefsir okumak bir basamağıdır. Haftaya olacak bu iş diye bir iddiamız olmamalıdır. Büyük bir laf olur bu. Ama Allah'ın izniyle olur. Olanlar nasıl oldu? Cahiliyeden geldiler, Ashab-ı lütfetti Allah. Biz elhamdülillah mümin anaların babaların çocuklarıyız. Niye bize olmasın? Olur, olur. Yeter ki biz şeytanın olmaz. Fesvesesine git oradan melhund. A'udu billahi mineşşeytanirracim. Defol, niye olmasın? Bana indi bu kitap diyebilelim. Bunu dedik mi? Allah'ın izniyle bu sağlanır. Ve bu tedebbür sayesinde Kur'an zikriyle, fikriyle dertlerimizi sıvar ve bizi kurtarır. Yani kalbimize huzur olur Kur'an. Olaylar, sıkıntılar bizi ezmez. Ezemez. Çünkü biz Kur'an düzeyine yükselince e, şu maişet sıkıntısı, siyasetti vesaireydi, iş güçtü, bunlar ayağımızın alt düzeyinde kalır. Biz havalanmış oluruz. Yer çekerken bizi Kur'an da yukarı çeker. Kur'an yukarı çekince yer baskısından, dünyevi meşgalelerin baskısından Biiznillahi Teala kurtulmuş oluruz. Aynı şekilde harama karşı hassasiyetimiz, helale karşı iştiyakımız artar bu sayede. Bu da çok önemli bir nokta. Yani Kur'an'dan lezzet alan, Kur'an'ı tetebur eden, bir surenin ahengine takılıp o gece uyuyamayan, mutluluktan gece kalkıp teheccüd kılan veya Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine bir suresine takılıp uykusu kaçtığı için korkudan gözyaşı akıtıp teheccüde kalkan insan harama karşı hassas demektir helâle karşı daha ihtiyaklı demektir. Ve son olarak da dikkat edilecek bir nokta, Kur'an-ı Kerim maddi ve manevi yani bedensel ve ruhi sıkıntılarımıza o zaman şifa olur. Nasıl Ömer bin Khattab anh, bir hastanın yanında Fatiha'yı okuduğunda hasta iyileştiğini hissediyordu ama başka bir Müslüman okuduğunda kendisinin bile iyi olduğunu hissetmiyor. Çünkü Kur'an sende hangi ağırlıkta duruyor? Kur'an'ın içimizdeki özel ağırlığı, özgül ağırlığı belli, levi i Mahfuz'da zaten. İçimizdeki ağırlığı nedir? O ağırlığı artırmak için bu gerekiyor. Güzel kardeşlerim, Rabbim sizi de, beni de böyle bir Kur'an'la amel etmeye muvaffak etsin. Ama bu hayal değil. Ömer bin Allah, bir gün namaz kıldırırken insanlara, İzaş Şamsu Kumburat suresinden Zamb Sure okuyordu. Orada Allah Teala kıyametin nasıl gerçekleşeceğini anlatırken Ömer bayıldı. Ömer'i günlerce hasta diye ziyarete gittiler. Kur'an ne bir kitaptır. Rabbim hepimizi o kitabımıza kavuştursun. O sallallahu sallamü aleyhi ve sellemü aleyhi ve ve sallamü aleyhi ve sallamü aleyhi Altyazı M.K.